1732 numaralı konu Hazreti Ömer'in bir hutbesinde kader hakkında konuşmayı yasaklaması Hazreti Ömer Cabiye denilen yerde bir hutbe irat ederken Allah Teâlâ'nın doğru yola ilettiği kimseyi hiç kimse dalalete düşüremez onun dalalete düşürdüğü bir kimseyi de hiç kimse doğru yola iletemez dedi Bunun üzerine cemaatten birisi Farsça bir şeyler söyledi Hazreti Ömer de tercümanına dönerek o adam ne diyor bana terceme et buyurdu Tercüman, Allah'ın hiç kimseyi dalalete düşürmeyeceğini söylüyor, demesi üzerine de şunları söyledi. Allah'ın düşmanı yalan söylüyor, seni yaratan da dalalete düşüren de odur. Dilerse seni ateşe, cehenneme, de atacaktır. Eğer aramızda ahit olmamış olsaydı senin boynunu vurdururdum. Allah Teala Adem'i yarattığında onun zürriyetini gruplara ayırarak cennet ve cehennemliklerin yapacakları amelleri ayrı ayrı yazdı. Daha sonra da, bunlar cennet için, şunlarsa cehennem içindir, buyurdu. Hutbeden sonra dağılan cemaat kader konusunda ihtilafa düştü. Bazı kimseler Hazreti Ömer'e gelerek, insanlardan bazıları kader hakkında konuşuyorlar, dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer minbere çıkarak şunları söyledi. Ey insanlar, sizden önceki ümmetlerin helak olmalarının sebebi kader konusuna dalmalarıdır. Ömer'in nefsini kudret elinde tutana yemin ederim ki sizden herhangi iki kişinin kader hakkında konuştuklarını işitirsem ikisinin de boyunlarını vurdururum. Hazreti Ömer'in bu tehdidinden sonra haccacı zalim zamanında Şam'da yeni bir grup ortaya çıkıncaya kadar halk kader hakkında konuşmadı.